Bismihi Subhane. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvelen çok emarelerle ve bazı hadiselerle kat'ien taakkuk etmiş ki nurun has talebelerinden bazılarının bir zayıf damarını bulup hizmet-i nuriyeden vazgeçirmek veya zayıflaştırmak için nurun ve nur talebelerinin düşmanlarının çok planları var. medar i ibret bir iki numuneyi beyan ediyoruz. Birinci numunesi, nurlarla şiddetli alakası bulunan birkaç has kardeşimizin nazarını, fikrini başka tarafa çevirmek veya zevkli ve ruhani bir meşre bile meşgul edip hizmeti imaniyeye karşı zayıflaştırmak için bazı şahıslar ispiritizma denilen Ölülerle muhabere namı altında cinlilerle muhabere etmek gibi hatta bazı büyük evliyalarla hatta peygamberlerle güya bir nebi konuşmak gibi eski zamanda kahinlik denilen şimdi de medyumluk namı verilen bu meseleyle bazı kardeşlerimizi meşgul ediyorlar. Halbuki bu mesele felsefeden ve ecnebiden geldiği için ehli imana çok zararları olabilir ve çok suiistimalata menşe olmakla beraber içinde bir doğru olsa on yalan karışıyor. Çünkü doğruyu ve yalanı tefrik edecek bir mehenk, bir mikyas olmadığından ervahı ı habise ve şeytana yardım eden cinlilerin bu vesileyle hem onun ile meşgul olanın kalbine ve hem de İslamiyete zarar vermek ihtimali var. Çünkü maneviyat namına hakayiki İslamiyeye ve akide-i umumiyeye muhalif ihbarat oluyor. Ervahı ı habiseyken kendilerini ervahı ı tayyibe zannettirip belki kendilerine bazı büyük veliler namını verip İslamiyetin esasatına muhalif sözlerle zarar vermeye çalışabilirler. Hakikatı tayir edip saf dilleri tam aldatabilirler. Mesela nasıl ki güneş bir küçük cam parçasında ziyasıyla, hararetiyle, şekliyle görünüyor. Fakat o küçücük camın içindeki güneşin, o küçücük timsali, kendi namına eğer konuşsa ve dese, benim ziyam dünyayı istila ediyor, benim hararetim her şeyi ısıtıyor ve küre arzdan bir milyon defadan daha büyüğüm dese, ne derece hilaf-ı hakikat olduğu anlaşılır. Aynen bu misal gibi, bir peygamber, güneş gibi hakiki makamındayken, o ispirtizmanın veyahut medyumluğun can parçası hükmündeki istidadına göre bir cilvesinin tezahürü o hakikat namına konuşamaz. Eğer konuşsa yüz derece muhalif olur. Ispirtizmanın veya medyumluğun o mazhardaki cüz'i cilvesi vahyin mazharı olan o manevi güneşin kutsi mahiyetine hiçbir cihetle kıyas olamaz. Çünkü Esfeli safiliğindeki bir cam parçası, manen alâi illiyinde olan o manevi güneşin hakikatını yanına getiremez, getirmeye çalışmak da hürmetsizlikten başka bir şey değildir. Ancak onun makamına karib olmak için Celalettin Suyuti ve bir kısım evliyalar gibi seyri sülûk ile terakki ederek o manevi güneşin sohbetine mazhar olunur. Fakat böyle terakki Risale-i Nur'un ispat ettiği gibi Peygamberin velayetiyle bir nevi sohbeti kendi derecelerine göre ve kendi istidatları derecesinde olur. Fakat nübüvvet hakikatı, velayetten ne derece yüksek ise ispritizma vasıtasıyla veyahut terakkiyat-ı ruhiye cihetiyle mazhar olunan sohbet ve muhabere dahi hiçbir cihette hakiki peygamberle muhabereye yetişemeyeceğinden yeni ahkam-ı şer'iyeye medar-ı ahkam olamaz. Evet, dinden gelmeyen, belki felsefenin hassasiyetinden gelen cel bir ervah da hem hilafı hakikat, hem hilafı edep bir harekettir. Çünkü alai illiiyiğinde ve kutsi makamlarda olanları esfeliafiliğin hükmündeki masasına ve yalanların yeri olan oyuncak tahtasına getirmek tam bir ihanettir ve bir hürmetsizliktir. Adeta bir padişahı kulübeciğine çağırıp getirmek gibidir. Belki aynı hakikat ve edep ve hürmet ve istifade odur ki Celaleddin Suyuti, Celaleddin Rumi ve İmam Rabbani gibi zatların seyri süluk ruhanileri gibi seyri süluk ile yükselerek okutsi zatlara yanaşmak ve istifade etmektir. Rüya-i Ervahı ervah-ı habise ve şeytan peygamber suretinde temessül edemez fakat gel ervahta, vahta ervahı habise belki peygamberin lisanen ismini kendine takıp sünnet-i ve ahkamı ı muhalif olarak konuşabilir eğer bu konuşması şeriatın ahkamına ve sünnet-i muhalif ise tam delildir ki o konuşan ervahı tayyibe değildir mümin ve müslüman cinni de değildir ervahı habisedir bu şekilde taklit ediyor Saniyen. Şimdi nur talebeleri, böyle meselelerde derse muhtaç değildirler. Risale-i Nur, her şeyin hakikatini beyan etmiş. Başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Risale-i Nur onlara kâfidir. Fakat nur talebesi olmayanların, aynı muhaberede, ahkâm-ı şiriat ve sünnet-i seniyye esasatına muhalif telkinatı dinlememeleri lazım ve elzemdir. Yoksa büyük hata olur. Bir ihtar bu mektuptaki ruhlarla muhabere meselesine karşı edilen şiddetli tenkit, ecnebiden, fen ve felsefeden ve manyetizma ve ispiritizmadan gelen ve manevi bir şekli giyen bir meşrebe karşıdır. Yoksa İslamiyetten ve tasavvuf ve ehli tarikattan gelen ve bir derece ruhlarla muhabereye benzeyen ve naehillerin girmesiyle bir derece suyu istimal edilen ve pek az olan bir kısım sofuların sofiliğine karşı değildir. Gerçi onlarda da bir cihette bazılara zarar olabilir fakat öteki gibi hiçbir cihette aldatıcı değil ve İslamiyete hiçbir cihette zarar niyeti yok. Hem o ecnebiden gelen meşrep ise hem tarikat ve hem İslamiyet aleyhinde olduğu gibi o sofuların mesleğini de sukut ettirmeye çalışıyor ve adileştiriyor. Ehli tasavvufun zayıf ve tam sünneti yerine getirmeyen kısmı dikkat etsinler, kendilerini onlara benzetmesinler. Said Nursi Bismihi Subhan'e, mahkeme reisine, pek çok uzun ve mazlumane macera hayatıma dair şu gayet kısa ifademi dinlemenizi rica ediyorum. 28 sene emsalsiz ihanetlerin, tarastutların, hapislerin ileri sürdükleri sebeplerinden birincisi beni rejimin aleyhindedir diye ittiham etmişler. Buna cevaben deriz ki, her hükümette muhalifler bulunur. Asayişe emniyete ilişmemek şartıyla herkes vicdanıyla, kalbiyle kabul ettiği bir metodu, bir fikriyle mesul olamaz. Çünkü dininde en mutassıp ve cebbar bir hükümet olan İngilizlerin 100 sene hakimiyeti altında bulunan 100 milyondan ziyade Müslümanlar, İngilizlerin küfrî rejimlerini Kur'an ile reddettikleri ve kabul etmedikleri halde İngiliz mahkemeleri şimdiye kadar onlara o cihette ilişmemiştir. Hem bu millette ve bu hükümeti İslamiye içinde eskiden beri bulunan Yahudiler ve Nasraniler bu milletin dinine ve kutsi rejimlerine muhalif ve zıt ve muhteriz oldukları halde hiçbir zaman mahkeme kanunlarıyla onlara o ciyette ilişmemiştir. Hem Hazreti Ömer radıyallahu an hilafeti zamanında bir adi Hristiyan ile mahkemede beraber muhakeme olmuşlar. Halbuki o adi Hristiyan Müslümanların hem mukaddes rejimlerine hem dinlerine hem kanunlarına muhalif iken o mahkemede onun o hali nazara alınmaması gösteriyor ki mahkeme hiçbir cereyana alet olamaz, hiçbir tarafgirlik içine giremez ki Halife-i adi bir kâfirle muhakeme olmuşlar. İşte ben de yüzer ayatı Kur'aniye'ye istinaden Kur'an'ın kutsi kanunlarının yerine medeniyetin bozuk kısmından anarşilik hesabına ve bir nevi bolşeviklik namına istibdad mutlak manasında cumhuriyetteki hürriyet perdesi altında dindarlar hakkında eşedde zulme alet olabilen muvakkat bir rejime değil yalnız ben belki bütün ehli vicdan muhaliftir hem muhalefet hiçbir hükümette bir suç sayılmıyor ikincisi asayişi bozmak emniyeti ihlal etmek ihtimali bahanesiyle 30 sene cezayı bana çektirdiler Buna cevaben deriz ki, mahkemenin tahkikatı ile hem 500 bin fedakar nur talebeleri bulunduğu halde, hem 28 sene zarfında bu kadar zalimane ihanetlere maruz olduğumuz halde, nurcularla alakadar olan altı vilayet, altı mahkeme hiçbir vukuatı kaydedememeleri, gösterememeleri ispat ediyor ki, nurcular asayişin muhafızlarıdırlar. İman dersiyle herkesin kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar asayişi muhafaza ediyorlar ve üç vilayetin insaflı zabıtaları bunu tasdik etmişler. Üçüncüsü dini siyasete alet yapmak istiyor diye beni suçlu yapıyorlar. Sebilü'r Reşad'ın 116. sayısındaki Hakikat Konuşuyor namındaki makalem buna kat'i bir cevaptır. O makalenin kısaca hülasası şudur: el cevap bütün dünyasını hatta lüzum olsa kendi şahsi ahiretini dine feda etmeye bütün hayatı şehadet eden ve 35 seneden beri siyaseti terk eden ve beş mahkeme bu meseleye dair kat'î delil bulamadığı halde 80 yaşını geçmiş kabir kapısında hem dünyada hiçbir şeye malik olmayan bir adam hakkında dini siyasete alet yapıyor diyenler yerden göğe kadar haksızdırlar insafsızdırlar hem bu iftiralarıyla beraber, o adam hakkında güya asayişi ve emniyeti ihlal etmek istiyor diyorlar. Halbuki o adamın, Kur'an-ı Hakîm'den aldığı hakikat dersi ve talebelerine verdiği ders şudur. Bir hanede veya bir gemide bir tek masum, on cani bulunsa, adalet-i Kur'aniye o masumun hakkına zarar vermemek için, o haniyi yakmasını ve o gemiyi batırmasını men ettiği halde, dokuz masumu bir tek cani yüzünden mahvetmek suretinde o haniyi yakmak ve o gemiyi batırmak en azim bir zulüm, bir hıyanet, bir gadr olduğundan, dahilî asayişi ihlal suretinde yüzde on cani yüzünden doksan masumu tehlike ve zararlara sokmak, adalet-i ilahiye ve hakikat-ı Kur'aniye ile şiddetle men edildiği için, biz bütün kuvvetimizle, o dersi Kur'ani itibariyle asayış muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliyoruz. Bu üç-dört maddeyle bizi ittiham edenler ve lüzumsuz mahkemeleri bizimle meşgul eden gizli düşmanlarımız, şüphe yoktur ki, onlar ya siyaseti dinsizliğe alet etmek istiyorlar veya komünist perdesi altında bu mübarek vatanda bilerek veya bilmeyerek anarşiliği yerleştirmek istiyorlar. Çünkü bir Müslüman İslamiyet dairesinden çıksa mürtet ve anarşist olur, hayatı içtimaiyeye zehir hükmüne geçer. Çünkü anarşi hiçbir hakkı tanımaz, insaniyet seçiyelerini canavar hayvanların seçiyesine çevirir. Ahir zamanda gelecek Ye'cüc ve Me'cüc'ün komitesi, anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Said Nursi Bismihi Sübhaneh, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu ebeden daime. Aziz Sıddık kardeşlerimiz, evvela Kur'an'ın Nakş-ı hurufundaki bir nevi mu'cizesini gözlere dahi gösterecek bir tarzda yazdırılan ve bu zamanda izhar edilen mu'cizeli ve yaldızlı Evvelce tab için Almanya'ya gönderilmiş ve İstanbul'da da gayret edilmişse de üç renk üzerine tab edilmesi fazla bir masrafa ihtiyaç göstermesi gibi manilerden geri kalmıştı. Bu defa matbaa işlerinde fazla ilerlemiş olan İtalya'ya numune için bir cüzü gönderildi. İstanbul'da mümkün olursa tabı için tekrar teşebbüse geçildi. Ve şimdilik bir renk mürekkeple aynı tevafuku muhafaza ile tabedilmesine başka yerde başlanacak. Ondan sonra inşallah tam yaldızlı olarak ve üç renk ile Mısır ve Almanya veya İtalya gibi bir yerde tabedilecek. Saniyen, Kur'an'ın Arapî bir tefsiri ve Risale-i Nur'un Arapî mesnevi şerifi olan ve Zülfikar büyüklüğünde ve altınla yazılma layık bir mecmua dahi inşallah teksir edilecek. Bu çok harika ve pek ehemmiyetli ve gayet mühim ve her bir bahsi birer kitap ve birer risale olacak derecede gayet icazeker olan ve 40 sene evvel telif edilen bu eserleri o zamanın hakiki ve meşhur ve büyük ulema ve meşayhi de tam takdir ve tahsin etmişler. Ve o risalelerden bir tek risale hakkında bu bir katre değil bir bahirdir diyerek fevkaladeliğini izhar etmekle beraber tam anlamaktan da aciz olduklarını idrak etmişler. Risale-i Nur'un bu gayet mühim iki işini müjde ederim, muvaffak olunması için dualarınızı bekleriz, umumunuza pek çok selam eder, muvaffakiyetler dileriz. Elbâkî huvelbâkî, kardeşleriniz Ceylan Zübeyir.